Seyyiduna Ebu'l Hasan el-Harcani, kutsasın ruhu. Şeyh Ebu'l Hasan el-Harcani Hazretleri asrının sahibi, zamanın feridi ve o zamanda yaşayan evliyanın baracı olmuştur. Ona intikal eden nisbet onun kalbi şerifinden Hasu Ame'nin kalplerine dağılmıştır. Şöyle tavsiyede bulunmuştur. Allah'ı zikrettiğin vakitte başkasından konuşan doğrusu